Efendim merhabalar, bir pazartesi günündeyiz yine Burçefem'deyiz İstanbul Stüdyolarında Çocuk Deyip Geçmeyin programıyla yine sizlerin huzurunuzdayız. Efendim bugün yine canlı yayınımızda sizlerden gelen telefonlar ile programımızı yönlendirmeye çalışacağız. Sizlerin sorularına canlı canlı telefonda cevap vermeye çalışacağız, canlı yayında cevap vermeye çalışacağız. Biraz sonra... Eğer çocuklarınızla ilgili, efendim, çocuk eğitimi, çocuk terbiyesiyle ilgili karşılaştığınız sorunlar, aklınıza takılanlar var ise o soruları sorabilirsiniz. Hangi numaradan sorabilirsiniz? 0-216-524-93-93 numaralı telefondayız efendim biz. Bu arada e gönderilmiş olan e-mailler var. Yarın ve ertesi gün cevap vermeye çalışacağım o e maillere Yalnız e-maillerin içerisinde şöylesi bir şeye rastlıyorum. Ondan dolayı da bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla aslında anne babaların özellikle erken çocukluk döneminde küçük çocukları olan anne babaların belli birkaç tane soruları hep aynı. Yani bu uyku... Yeme içme ve tuvalet alışkanlığı gibi efendim e, ya da agresif davranışlar gibi e, çocukların 5-6 yaşından önceki sorunları aşağı yukarı bütün anne babaları ilgilendiriyor. Ya da emme çağında olan bir çocuğun sütten kesilmesi yani annenin çocuğunu sütten kesmesi gibi problemler e, bütün anneleri yakından ilgilendiriyor hele ilk çocuğu yeni birinci çocuğu olmuş olan anneleri e, onların gönderdiği e-maillere baktığımızda aynı sorular dönüyor dolaşıyor ve aynı şekliyle e, karşımıza çıkıyor dolayısıyla böylesi bir kısır döngü ve gelen e, mesajlara da cevap vermemezlik yapmamaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar cevapsız kalmasını da istemiyorum hocam tuvalet alışkanlığı nasıl kazandırılır Hocam iki yaşındaki çocuğuma tuvalet alışkanlığı kazandırdım tekrardan e, işte tekrar altını ıslatmaya başladı gibi soruları aslında oluşturulmuş olan bir e-mail grubuyla anneler kendi arasında da konuşabilirler diye düşünüyorum. Bu yüzden eğer bu radyo programımızı dinleyen dinleyicilerimiz benim de aktif olarak katılacağım ve oradan da soruları cevaplandıracağım bir e-mail grubuna dahil olurlar ise... Orada birbirlerine de yol gösterebilirler. Daha önce çocuğunu sütten nasıl kestiğini öğrenen, e, öğrenmiş olan bir anne, gruba gelecek olan böylesi bir soruya kendisi cevap verebilir. Dolayısıyla her seferinde işte Adem Güneş'e sormak yerine, belki daha önceden e, Anadolu pedagojisi çerçevesi içerisinde, çocuğu incitmeden bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz var ise, bir e-mail grubuna dahil olarak, Oradan da böyle, böyle çokça sık sorulan sorulara da cevap verilmiş olur orada. Efendim hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisini aldıktan sonra bu konuyla alakalı izahıma devam etmeye çalışacağım. Anneleri bir grubun, bir elektronik posta grubunun içerisinde birleştirme konusunu. Efendim hattımızdaki dinleyicimize merhaba diyelim. Alo. Alo merhabalar efendim. Merhabalar hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi programlar dinliyorum aynı zamanda. E, hocam ben Mulla Fetiye'den arıyorum. Hı -hı. Ben de eşimle de buralı değiliz iş nedeniyle işte burada çalışıyor eşim. Bizim hı -hı. burada hiç kimseniz yok. İki yaşında bir çocuğum var benim. Yani çevremiz de yok. Hep İngilizler oturuyor, hep yabancılar var. O yüzden Nerede şehirde... izlediniz demiştiniz bana? Efendim? Nerede izlemiştiniz? Mulla Fetiye. Hı hı. Turistik yer olduğu için hiç kimse yok burada. Hı. Çocuğum da oyundan çok sıkılıyor. Çocuk arkada çevresi de fazla yok. Hı. Park var burada parka götürüyorum ama bütün çocuklar hep kendisiyle ilgileniyor, oynuyor, şey yapıyor ama çok sıkılıyor kendisi. Sürekli evin içerisinde işte bir yerleri kurcalıyor, şey yapıyor. Ben de fazla tabii sıkmıyorum kendisini. Hani dökse de şey yapsa da fazla kısıtlamıyorum hiçbir konuda. Benim size sormak istediğim şu çocuğum 26 aylık acaba kendisini haftada 2 ya da 3 gün e, 4-5 saat yine kreşe götürmem uygun olur mu sizce? Yani götürebilirsiniz ama eğer orada Hı -hı. siz bulunacaksanız 4-5 evet. saat çok olur örneğin 2 saat ya da 3 saat en maksimum 3 saat Hı -hı. E, çocuklar arasında bulunabilir ama kenarda mutlaka sizin oturuyor olmanız lazım çünkü hocam ben de artık kendime de vakit ayırmak istiyorum ben de rahatsızım hı hı. E, benim de e, doktorlar hani sürekli spor yapıp ağrılarımın gideceğini söylediler. ondan sonra bir ağrılarım oldu acaba hani ilk haftalarda yanında olsam daha sonra olmazsam olurdu? olmaz Olmaz. Evet. Her, henüz henüz hani anneden alıştıktan sonra... olmaz henüz hı. anneden kopabilme yeteneği yok çocuğunuzun şu anda çocuğunuz henüz doğmuş değil o ruhsal embriyo döneminde şu anda 3-3,5 üç, üç yaşından önce kesinlikle böyle bir şey yapmanızı tavsiye etmem. Yani sizle beraber olacaksa gider, siz kenarda bir yerde oturursunuz. Canı sıkıldığı zaman oradan ayrılabilme özgürlüğü var ise o şekliyle olabilir ama bırakayım da 3 saat ondan sonra ayrılayım derseniz... E, ...çocuğunuzun size yapışmasına neden olursunuz. Bir süre sonra bakarsınız sizi hiç bırakmıyor. Tamam Anladım. Yani Peki. bir ay boyunca böyle... Olmaz. olmaz. Olmaz, olmaz. 3,5 tamam, yaşı gelmeden olmaz. Teşekkürler. Peki, görüşmek İyi üzere. Hoşça kalın. Efendim, bir sonra... bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Ee, hattımızdan düştü galiba. Efendim, biraz önceki açıklamayı devam ettirmek istiyorum. Ee, şu anda bizim programlarımızı dinleyen, aşağı yukarı başından beri dinleyen bir buçuk iki senedir hiç kaçırmadan dinleyen dinleyicilerimiz var. Neredeyse her birisi birer birer Adem Güneş olmuş gibi. Her birisi neredeyse birer birer Anadolu pedagojisinin özünü kavramış gibi. Ben görüyorum zaman zaman internet üzerindeki yazışmalarda ya da mesajlaşmalarda da görüyorum. Diyorum ki. Yani bu anne benim söylediğim gibi bir yorum yapmış halbuki ben o konuda hiçbir açıklama yapmamışım. Dolayısıyla böylesi iki yıldır neredeyse bir buçuk yıldır bir yıldır programlarımızı takip etmiş olan dinleyicilerimiz anneler eğer bu biraz sonra bahsedeceğim e-mail grubuna da dahil olurlar ise yeni gelecek olan annelerin konuyla alakalı çocuklarıyla alakalı sorularında da Bilgi paylaşımı yapmış olurlar. Böylelikle bu meşale sadece bizim elimizde kalmaz, e, herkese doğru da yayılmış olur. Efendim eğer böylesi bir e-mail grubuna dahil olmak isteyen dinleyicilerimiz var ise, benim de aktif olarak orada sorulara cevap vereceğim e-mail grubunun ismi Anadolu Pedagogisi Anadolu Pedagogisi yahoo.com O mail adresine bir ee, üye olmak istiyorum diye e-mail gönderir ise dinleyicilerimiz şu anda o gruba kendilerini dahil etmiş oluruz. Kendi aralarında bilgi paylaşımı yapmış olurlar. Efendim hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Kendisine merhaba diyelim. Efendim merhabalar. İyi günler. İyi günler. Ben doktor diye benim temliyimde kaka sorunu var onu soracaktım. Neyi soracaktınız? Kakasını yapamıyor. Kişini söyler. Kakasını yapacağında korkuyorum diye Onu bir öğrenmek istiyordum. Hmm, kakasından korkuyor. O zaman göstermeyin kakasını. Dönüp bakmasın arkasına. Zaten onu yapmaz. Tuvalete götürüyoruz. Tuvalete de, Bedini de tutarız. Bezimde bakacaklığı yapamıyoruz. Çocuğa bir titreme gelir. Korkuyor. O neden olur? Tamam. Onu... Şimdi korkmuştur. Korkmuştur çocuk. Yani kendi vücudundan bir parça çıkıyor olduğunu görünce çocuk korkmuştur. Onu bir hekimle görüştürün. Hekim onu daha e, kolay kaka yaptıracak bir ilaç versin. Yani müsil ilacı gibi bir ilaç bu ilaç. Çocuk e, neredeyse ishal olmuş gibi tuvalete de bir gider mecbur kalarak gidecek. Ve o sırada kakasını da yapar ama yaparken kakasını göstermeyin. Çocuk dönün bakayım bir bakayım ne oluyor diye bakarsa korkar o zaman çocuk. Görmemesi lazım. Ama bir hekimle gö gösterin. Daha kolay kaka yapacak bir ilaç versin kendisine. Tamam mı? Kabızlığa doğru gider yoksa. Nasıl ilaç vermemiz lazım? Hekim o bilir. Hekim bilir. Doktor bilir. Bir doktora gidin. Kolay kaka yaptırıcı bir ilaç hemen yazmasını isteyin kendisiyle. Bir görüşün tabii. Hekim de ona göre mutlaka bir muayenesini, tetkikini yapsın. Eğer e, çocuk ishal olmuş gibi sanki böyle kolayca kakasını yapacağı bir vaziyete gelir ise... Mecburi olarak tuvalete koşacaktır zaten. Tuvalete evet. gittiği sırada da yalnız kakasını yaparken görmemesi lazım. Bakmaması lazım. Siz de kafasını ona göre sahip olmaya çalışın. Oldu mu? Ee, bizi asmalık gibi ilaç verdik mi? Onu bilemem, onu bilemem. İşte hekimle görüşeceksiniz o kısmı. Olur mu? Evet, bir başka dinleyicimiz var hattımızda. Alo. Alo. Alo. Buyurun. Alo, alo, buyurun. E, merhaba hocam. Merhabalar. Ee, hocam, e, ben diğer faktörden arıyorum hocam. Ben sizi bir buçuk yıl, iki yıldır dinliyorum hocam. Hmm, evet evet evet evet. O zaman demek ki birçok şeyi aslında aynı şekilde düşünme düşünecek kadar olmuşuzdur yani iki yıldır dinlediniz. Evet gibi. hocam. Aslında hocam ben şunu demek için aradım, soru sormak için aramadım. Ee, hocam ben sizinle aynı hissiyatları daha önceden paylaşıyordum. Ama bir türlü hocam. Yani bunu akademik olarak destekleyemiyordum. Hmm. Okuduklarımla sizi yani dinlemeden önce çok çelişiyordu hissiyatımda. Hocam hmm. Allah sizden ebeden razı olsun. Ben bunun için aradım. Allah razı olsun. Ben de aradığınız için de bana en azından böylesi bir moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve gerçekten hocam çocuklarım çok hırçındı. Ben çok hırçın, agresif bir anneydim. Şimdi... Ama sizden sonra gerçekten çok güzeldim Ve her defasında ağlıyorum sizi dinlerken yaptığım hotalar için hocam. Allah razı olsun. Ama gerçekten hocam hayatımda çok şey değişti. Allah, Allah, Allah. sizden razı olsun hocam. Ne olur dua edin inşallah. Peki oldu. oldu. Allah razı olsun. Allah Sağ olun. emanet hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Görüşsüzün. Efendim, e, hattımızda dinleyicimiz var mı bilmiyorum ama ben bu sözlerin üstüne bir dinleyicimiz daha var. Onu da aldıktan sonra birkaç şey izah etmeye çalışacağım. Efendim merhabalar. Alo hocam, kolay gelsin. Merhaba. Evet. Ben İstanbul'dan arıyorum, bir sorum olacaktı. Hı hı. Üç yaşında benim bir oğlum var. Bundan dört ay önce bir küçük bir ameliyat geçirdi. O ameliyatı 45 dakika sürdü. Ama beş saat orada kaldı. Çok heyecanlıyım. kutra bakmayın. Tabii. Ve ondan sonra oradan çıktığında çok aşırı derecede bir ağlama ile geldi yanıma ameliyattan. Ondan sonra bunda hep beni, anne sen yoktun ben onun için çok ağladım. Ee, beni bırakma korkusu oluştu. Hı -hı, hı -hı. Yani onu nasıl yenebilir? Şimdi dört ay oldu. Hı? Günde en az dört beş kere sorur. Anne beni sakın bırakma. Anne beni sakın bırakma. Hı -hı. Şimdi ee, tamam var mı başka bir şey ilave edeceğiniz oh, hocam bir de bir şeyim olacaktı bir Hı -hı. de benim oğlum biberonla büyüdü Hı -hı. dişlerinde çürüme oldu ön dişlerinde Hı -hı. biberonu doktorlar bırakması gerektiğini söylüyor Hı -hı. bunu nasıl bıraktırabilirim acaba yani şu anda yüzde elli bıraktırabildim Hı -hı. yani mamayı bozaraktan içine bir şeyler kataraktan yok yok yok, yok. böyle yapmayın böyle yapmayın yani çocuğun çok sevdiği bir şeyi eğer tadını bozarsanız bu sefer evet. çocuk orada da bir kaygılanmaya başlar. Evet. Daha sonra iştahsızlık ileride başlar. Yani e, çocuğu hayal kırıklığını uğratmayın. Sakın evet. çocuk terbiyesinde kullandığınız yöntemde hiçbir zaman hayal kırıklığını uğratmayın. Evet. Yani eğer biberonu kesecekseniz örneğin diş evet. sağlığına evet. zararlıysa 3 evet. yaşına da gelmiş birdenbire kesebilirsiniz. Evet. Ve birdenbire kestikten sonra bırakın birkaç gün eğer o... Şeyle ağlayacaksa eğer, biberonun ısrarıyla ağlayacaksa, bırak onu birkaç gün ağlasın çünkü o bir iktidar mücadelesidir, duygusal yoksunluk değildir. Evet. kucağınıza alın, sevin, okşayın, efendim saçını okşayın. Oğlum artık biberonla içmek yok deyin, ama birden bire kesin. Hocam bir daha ziyade günüzleri değil de geceleri. Evet evet. Gece de aynı şeyden bahsediyorum. gecede aynı şeyden. Evet. Vermeyin. Vermeyin. Eğer diş sağlığına zararlıysa ki hekiminiz böyle söylemiş. Evet. Birdenbire kesin. Bir hafta şey çekin belki sıkıntı çekin. Evet. Ama o bir hafta sevginizi yoğun bir şekilde gösterin. Evet. Bir vermediğiniz zaman o sevgi isteyecektir sevgiyi verin. Evet. Birinci sorunuza da baktığımızda. Evet. Birinci soruda şimdi çocuğunuz normalde dört yaşından küçük olduğu için. Evet. Yani anneden ayrılmaya şey yoktur, yeteneği yoktur. Evet. Dolayısıyla öyle bir güçlülüğü yok. Hastanede kalmış, mecburi olarak bir beş saatlik ayrılık bile çocuğa çok ağır gelmiş. Evet. Sizin bundan sonraki yapacağınız şey şu, kolay kolay atlatamayacaksınız onu söyleyeyim size, hiç şey yapmayın. Yani en az bir altı aylık süre çocuğunuzu asla terk etmemeniz, asla verdiğiniz sözden dönmemeniz evet. ve çocuğunuzla yüzde yüz olarak bir güven ilişkisi içerisine girmeniz lazım. Hiçbir sözünüzde e, yalan, yanlış, doğru olmayan şeyler olmaması lazım. Çocuğunuzu yeniden güveneni kazanacaksınız. Bir altı aylık süre eğer çocuğunuzla bu şekilde bir ilişkiye girerseniz o zaman yavaş yavaş çocuğunuz toparlandığını göreceksiniz. Sakın evet. ola ki ceza vermeyin. Cezamız yok hocam. Zaten evde beni bir odadan bir odaya göndermiyor. Tamam hiç korkmayın. Yok bir altı aylık bir süre dediğim şekilde yaptıktan sonra kendiliğinden geçecek o. Endişe etmeyin. Evet. Tamam mı? Evet, evet oldu Tamam. Hocam. Peki. İyi günler. i̇yi günler, görüşmek üzere. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Efendim merhabalar. Sağ olun hocam, iyi günler. İyi günler. Ben Ankara'dan Muhsin hocam. Muhsin hanım merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi tabii size ben Musina Hanım nasılsınız diye e, hitap edince evet. dinleyicilerimiz de e, merak etmişlerdir. Musina Hanım'ı Adem Bey nereden tanıyor diye. Şuradan tanıyorum ben Musina Hanım'ı. Musina Hanım radyomuzu aramış ve radyomuzda benimle görüşmüş idi. Musina Hanım isterseniz kendinizi arz edin bir dinleyicilerimize de ben sizi özellikle dinleyicilerimizin tanımasını çok arzu ediyorum. Tamam hocam. Ben, e, kendim gelmeye geldim hocam. 9 e, yaşında kızım var. Ayrıca çalışıyorum da hocam. Hı -hı. Ben şimdi kızımla aramızda çocuk terbiyesini tam olarak kendimde küçük bir yaşamadığım için kendimde zorlandım tabii ki anne olarak e sizi dinledim. Hı -hı. E sizi keşfettim hocam diğer kanalda. E onun sonra sizinle bağlantıya geçtim hocam. İki CD'lisi istedim. Daha da CD'leri birisi anne klası, bir takası de çocuk eğitim, eğitim ile alakalı CD onu dinlemeye başladım şimdi şu ben kısım geldim. önemli Muhsin Hanım şimdi siz kitap okumak istiyor idiniz evet ama öyle bir, o, öyle bir olanağınız yok çünkü görme engellisiniz yok. bir evet. taraftan da evet. 9 yaşındaki kızınızı nasıl yetiştireceğinizin heyecanını yaşıyorsunuz ama okuduğunuz evet. kitapları göremiyorsunuz ondan evet. sonra siz tuttunuz Adem Hoca'nın kitaplarını ben istiyorum diye ısrarla Yayın evi ile görüştünüz, sağla görüştünüz, sorla görüştünüz ve yayınevi bu kitapların seslendirilmiş halinde bir CD'sini hazırlayıp size gönderdi, evet. değil mi? Evet, ben de size kitap gönderelim mi dediler, yok hayır dedim. Ben görme engeli olduğum için kitap benim bir işime yaramaz. Hı -hı. Ama CD'ye çekerseniz çok memnun olurum dedim. Şahıtlar ilgilendiler bu konuda evet, kitab evet. İki kitabın tamamını, iki kitabın tamamını okuyarak. Okumuş. Evet CD'ye okuyarak ve sakin ve yavaşça okuyarak CD haline ee, getirip mühim. ve bunu da size de göndermişler. Yani sizin ben şundan dolayı çok takdir ettim Muhsin Hanım. Yani engel tanımadınız siz. Kitap okumak istiyordunuz ve mücadele ettiniz. Karşınızda okunmuş olarak kitabı buldunuz. Ve Allah sizden razı olsun ki çocuğunuza karşı da çok hassas davrandığınızı daha sonra yanlışlarınızı da düzeltmeye başladığınızı sizden haber alınca da çok mutlu oldum. Dinleyicilerimizin aslında belki de... Ee, yapması gerekli olan şeye bir örnek olarak şu anda sizle de konuşuyorum ben. Efendim kitap evet. okumaya zamanım yok. Eğer gözleriniz olmadığı halde bunu söylüyorsanız Muhsine Hanım var bakın örnek olarak. Gözleriniz var Allah'a şükür. Okuyabilecek yetenekleriniz var. Evet, o takdirde evet değerlendirmek lazım değil mi Muhsine Hanım? Evet hocam. Allah'ım kimsenin gözlerini elinden almasın. Yani gerçekten her şey... ...okuyacak, araştıracaklar... ...eksiklerimizi gidereceğiz mecburen... Hı hı. ...görmesek de siyidiler var... ...çok şükür sizin gibi insanlarımız var... ...onun için bu hatalarımızı... ...gidereceğiz bu şekilde... Allah razı olsun Muhsin Hanım... ...ben çok teşekkür ederim bağlandığınız için... Peki, çok teşekkür ...görüşmek ederim. üzere inşallah... ...ben bir sorunum vardı hocam... ...onu bir Buyurun. Şimdi. Hı, hı şimdi... ...şimdi bizim... ...9 yaşındaki kızım dörde gidiyor... ...acaba büyüklüğünden midir nedir... ...çok e, asi davranıyor yani... Hı -hı. diyor işte ben e, baba da uzakta işte Urfa'da söylemiştim daha önceden de Urfa'da çapşıyor sürekli Hı -hı. E, diyorum ki kızım diyorum sen hani beni sevmiyor mu da e, baban şey yapıyorsun diyorum yok annesi işte çocuk yani bir özgürlük içinde babasından da çok korktuğu için Hı -hı. bir özgürlük içinde sanırım herhalde öyle bir şey olması lazım şimdi Muhsin Hanım ilk öncüsünü aklınızdan evet. bir çıkartın kızınızın sizi sevmemesi gibi siz görme engelli olduğunuzdan dolayı sizi istememesi gibi bir durumun olduğunu, ben daha önce de konuşmuştum sizinle bu konuyu da, öyle evet, bir durum evet. olduğunu hiç düşünmeyin, aklınıza getirmeyin. Hatta evet. daha ötesinde bir şey söyleyeyim, şu anda sizin bu durumdan dolayı siz soruyorsunuz, beni sevmiyor musun, beni benimsemiyor musun, beni istemiyor musun diye. Halbuki sizin bu evet, durumunuz, hı, görme engelli durumunuz çocuğunuzun içerisinde vicdan hissini uyardığı için sizi daha çok sahiplenecektir, unutmayın. Sizi daha çok sahiplenecek. Ancak sizin kızınızın durumu şöylesi bir sıkıntıdan e, kaynaklanıyor. Başında baba yok. Evet, çok Başında yaramaz. baba olmadığından dolayı kızınız şu anda... ...işte o otoritenin yokluğundan dolayı... ...biraz kenarda duruyor. Baba arada bir geliyor... ...geldiği zaman kızıyor, bağırıyor, çağırıyor... ...onun sonra ayrıldıktan sonra... ...kız yine gevşemeye başlıyor. Halbuki başında devamlı olarak bir erkek olması lazım... ...bir e, baba olması lazım... ...yoksa dede olması lazım... ...yoksa dayı olması lazım... ...orada siz eksikliğiniz var. Tamam mı? Hocam. Tamam. Ha. Peki görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Efendim... Muhsin Hanım'ı gerçekten çok takdir ettim, çok takdir ediyorum. Kitap okuyacağım ben diye kafayı taktı. O okuyacak gözleriniz yok, ben kitap okuyacağım diye kafayı taktı. Okuyacak gözleriniz yok denmesine rağmen o zaman okuyun o kitapları da bana gönderin dediği, ve Yayın Evi sırf onun için bir CD hazırladı. İki kitabı tamamen CD'ye okuyarak gönderdi. Ve bu CD'ler de aynı zamanda şu anda e, satışa da sunulmuş oldu. Öylelikle de Muhsin Hanım'ın vesilesiyle şu anda o CD'lerden de e, kitaplar e, sesli kitap olarak da ortalıklarda var. Efendim bir reklam arası vereceğiz. Eğer ayrılmaz iseniz sizlerle tekrar e, canlı yayında görüşmeye devam edeceğiz. Efendim tekrar birlikteyiz, reklamlarımızı da dinledik ve Aynı şekilde devam ediyoruz. Eğer canlı yayında dinleyicilerimiz soru sormak istiyorlar ise 0216 524 93 93 numaralı telefondayız. Az önce duyurduğum gibi eğer dinleyicilerimiz şu anda Anadolu pedagogisine merak salmış ve çocuklarını... Bir Osman Gazi gibi yetiştirmek, kendi kültür ve değerleriyle birlikte yetiştirmek isteyen anneler, babalar var ise onları bir grup içerisinde toplayarak birbirleriyle de efendim e, bir, bilgi paylaşımını yaptırmak üzere de benim de aktif olarak katılacağım Anadolu Pedagojisi mail grubuna davet ediyorum ben e, arzu eden dinleyicilerimiz. E, kendilerinin gruba katılmak istediklerini Anadolu Pedagojisi et. Yahoo.coma bir e-mail gönderirler ise bu hassasiyet içerisinde olan anneleri, babaları birbirleriyle bilgi alışverişini sağlamak üzere bir grubun içerisinde toplamaya çalışıyoruz. Efendim canlı yayınımızda soru sormak isteyen dinleyicilerimizi beklediğimizi söyledik. Bu arada az önce arayan bir dinleyicimiz var idi. Söylediği bir şey çok önemli. Daha önceden ben çocuklarımı Kızıyor idim e, sert davranıyor idim ve kendim de agresif bir anne idim bir buçuk iki yıldır çocuklarıma uyguladığım metodu metodolojiyi değiştirdim ve e, şu anda çocuklarım çok rahat ve ben de çok rahatladım diyen annenin sözü aslında bana gelen onlarca e-mail içerisindeki teşekkür emaillerinin e, birebir aynı kopyalanmış sözü gibi yani aslında biz bir noktada kaybediyoruz. Çocuklarla çatışarak, onlara zoraki bir kişilik oluşturarak, aslında onların fıtratını bozarak, yani Allah her çocuğu yarattığında genetik kodlarının içerisine, sanki psikolojik kodlarının içerisine o çocuğun ne olacağını yazmışken, biz o çocuğun ne olacağını görmeden eğer o çocuğa zoraki bir kişilik oluşturmaya kalkarsak, işte aslında çatışmaların çoğu oradan çıkıyor. Çocuk fıtratı bozuldukça, kendi üzerinde baskılar oluştukça, çocuğa ki zora ki bir şeyler yaptırmaya çalıştıkça çocuk anne babasıyla çatışır. Yoksa doğal bir ortam içerisinde olan bir çocuk, annenin fıtrî davranışlarıyla, babanın fıtrî davranışlarıyla, sükûnet içerisinde olan bir evin içerisindeki çocukta anormal davranışlar normalde beklenmez ki Anormal davranışlar ancak çocuğun ruh dünyasının bozulmuş olduğunun bir işaretidir. Ve anne babalık çocuğun üzerinde bir hakimiyet kurup onu yönlendirmek, onu kendi kafasının içerisindeki bir çocuğa dönüştürmeye çalışmak olmamalıdır. Anne babalık dediğimiz şey çocuğun fıtratını keşfedip, o yaratılıştaki sırrı keşfedip, ...çocuğun önünü açmak olmalıdır. Yani... ...çocuğu anne baba ilk önce hissetmesi lazım... ...tanıması lazım. Kim bu çocuk? Sen kimsin oğlum? Kızım sen kimsin? Bu evin içerisine gönderilmişsin... ...ama kimsin sen? 30 yıl sonra kimsin? Bakın bu soruyu çocuğunuza... ...kendi ruhunuza dokunacak şekliyle... ...sormadıktan sonra çocuk terbiyesinde... ...başarılı olamazsınız. Eskiler... İşte Anadolu pedagojisi dediğimiz pedagojide eskiler ellerini, başlarını ellerinin içine alıp çocuklarını kenarda bir yerde seyrederken hep bu soruyu sormuşlar. Sen kimsin? 30 yıl sonra sen kim olacaksın? Bakın ben bir iki tane örnek vermeye çalışayım. Örneğin bir Osman vardı zamanında. Küçük bir Osman. Bu çocuk kenarlarda, kıyılarda dolaşırken, efendim, çamurlu yollarda oynar iken, bahçelerde, efendim, kendi kendine debelenir iken, kuşların peşinde koşar iken, bu Osman'ın peşinde bir yetişkin vardı. Bu yetişkin, oğlum sen kimsin diye, bu çocuğu tanımaya çalışıyordu. Çakmak çakmak gözlerinden, bu çocuğun kim olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yaşlı zat, Osman'ın hep peşindeydi. Kimsin sen diye. Ve bir gün Osman bahçede oynar iken ayağa kalktı. Ve peşindeki o sevecen sıcak ve kendisine dünyaların efendim kapısını açan o ihtiyar zatın yanına gitti. Gözlerini ihtiyar zata çevirdi ve şu sözleri söyledi. Dedi ki amca. Ben bir devlet kuracağım ve bu devlet adaletle hükmedecek. İşte o sırada çocuğun peşinde sen kimsin diye dolaşan kişi çocukluk sırrını öğrendi bu Osman'ın. Osman'ın çocukluk sırrını öğrendi. Osman ayağa kalktı ve gözünü o yaşlı zata dikerek ben bir devlet kuracağım ve bu devlet adaletle hükmedecek dedikten sonra o yaşlı zatın bacakları titredi. Akşam eve vardığında secde, seccadesine öyle bir kapandı ki Allah'ım o yoksa bu mu dedi? O kişi yoksa bu mu dedi? Ve o çocuğun peşinde ona hizmet etmekten bir an bile geri durmadı. O Osman kimdi? Biliyorsunuz değil mi? Osman Gazi oldu işte o Osman. Koca bir imparatorluğun kurucusu Osman Gazi oldu. O yaşlı zat ise Şeyh Edebalı'ydı. Şeyh Edebalı, Osman'ın gözlerine baktığında, ''Sen birisisin ama sen kimsin oğlum?'' diyordu. Ve onu hiç incitmemeye çalışıyordu. ''Fıtratı neyse duayla, niyaz ile ortaya çıkart oğlum'' diyor idi. Bir gün bahçede oynayan Osman, fıtratını ortaya çıkarttı işte. Amca dedi, ben bir devlet kuracağım dedi ve o devlet adaletle hükmedecek. Çocuk ne kadar ciddi alınıyor görüyorsunuz değil mi Anadolu pedagojisinde? Çünkü çocuğun esrarlı bir sırrı vardır. Her çocuğun esrarlı bir sırrı vardır ve o sır için dünyada bulunuyordur o çocuk. Ve anne babalık demek sessizce sükunet içerisinde Çocuğun o sırrını ortaya çıkartacağı günü beklemektir. Bakın başka bir örnek daha vereyim. Örneğin, Albert Albert Einstein. Albert Einstein öyle bir çocuktu ki vakti zamanında okullarda hiç başarılı değildi. Hatta kendi ilkokul öğretmeni buna ceza vere vere vere canını okumuştu Albert'in, Albert, Albert Einstein'ın ve her seferinde babasını çağırıyor. "Yahub bu çocuktan bıktım. Bu çocuk dersleri anlamıyor. 10 kere anlatıyorum anlamıyor. 20 kere anlatıyorum anlamıyor. Hızımızı kesiyor diğer çocuklara. Yetişemiyor senin oğlun. Alın lütfen okuldan şu çocuğunuzu." diye babasının kafasını şişirmişti. Hangi çocuğun Albert Einstein'ın gerekçesi anlamıyor bu çocuk, anlamıyor. Ebe mübarek sen o tarihlerde anlattığın derse bir baksana. O zamanki Almanya, tarım toplumu tabi. İnek nasıl sağılır, ot nasıl biçilir, efendim gübre nasıl bitkiye verilir, efendim meyve nasıl toplanırı anlatıyorsun. Ama karşındaki çocuk o çocuk değil ki. Karşında duran çocuk, sevgili öğretmenim, dünyanın en zeki çocuk nereden bilsin, niye dikkatini versin inek nasıl a? Çok affedersiniz nasıl kendini toparlasın da kainatın sırlarını neredeyse ortaya çıkartacak zekada olan bir çocuğa inek nasıl sağlır dersini nasıl anlatırsın ve çocuğun o çakmak çakmak gözlerini nasıl fark etmezsin ondan sonra da dersin ki anlamıyor bu çocuk anlamaz tabi bir bak o çocuğa kenara bir yere oturmuş gökyüzünü seyrediyor acaba yıldızlar ile dünya arasındaki mesafeyi nasıl hesap ederim? Şimşek çakıyor, arkasından ses geliyor. Işık ile sesin arasındaki mesafe neden böyle biraz birkaç saniye aralıklarla geliyor diye. Ama öğretmen ellerini birbirine vurarak, şapır şapır vurarak, masaya yumruğunu vurarak, hala bir derdi var, İnek nasıl sağılır? Karşısında da Albert Einstein var. Sonra babasını çağırıyor, bu çocuğunuz... ...öğrenme güçlüğü çekiyor, alın bu çocuğu diye. Ve Albert Einstein 12 yaşına kadar anca durdu, o öğretmenin yanında. O öğretmenin yanından ayrıldıktan sonra bir başka öğretmenle karşılaşınca, o bir başka öğretmenin neredeyse kalbi duracaktı. Gözleriyle bir göz göze gelince Einstein'ın, onun sözleriyle bir ara karşılıklı, sözleriyle bir ara karşılıklı gelince... Öğretmenin neredeyse kalbi duracaktı ve dedi ki, sen kimsin oğlum dedi. Ve ondan sonra o çocuğun önünü açarak, o çocuk işte bugün bile hala fizikte kendi zekasına yetişen, kuramlarda kendi zekasına yetişemeyen özgürlükleriyle ruhunu toparlamış olan Albert Einstein'a dönüştü. Zoraki bir kişilikle inek nasıl sağılır diye çocuk sınıfta mı bırakılır? çocuğun fıtratı keşfedilmesi lazım önce. Ondan sonra onun önü açılması lazım. Evet bir dinleyicimiz daha var hattımızda. Ona da merhaba diyelim. Alo. Alo. Merhaba efendim. İyi günler hocam. İyi günler. Ee, ben daha önce de aramıştım Konya'dan. Sizi Konya'ya davet etmiştim. Allah razı olsun. Evet. Sizden bir mail bekledim ama gelmedi mailiniz. Bana e-mail gönderin. Okulum beraber böyle bir e, girişimde bulunalım istedik. E, Geniş çaplı olsun istedik konya sizi getirmişken. İnşallah. E, rehber hocamız sizinle irtibata geçti. O bir size e-mail atmıştı. Evet evet e, bir e-mail geldi Konya'dan hı -hı. bir öğretmen, hı -hı. rehber öğretmen arkadaşların e-mail evet. e geldi kendisine. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah yaza doğru üzerine. Evet kışın olmaz hı -hı. da yalnız beraber yaza yapalım. doğru inşallah birlikte hı -hı. inşallah Konya'da bir program düzenlemeye çalışalım. İnşallah hocam. Ama bekliyoruz inşallah. İnşallah. Sözümüzü verdik. inşallah geleceğiz. Ee, bir de benim olsun. üç tane çocuğum var. Hı hı. Allah başlasın. Ee, i̇kisi önümüzdeki yıl. Biri söylese, birisi ödeyse birisi ösüye girecekler. Hı hı. Aynı odayı paylaşıyorlar. Bazen tabii kardeşler arasında sen erken uyudun. ışık yanıyor falan filan. Böyle şeyleri oluyor. Ders çalıştırma konusunda da biraz zayıf kalıyoruz. Çok böyle birbirleriyle oynamak istiyorlar, özlüyorlar bütün gün okulda oldukları için. Hı hı. Nasıl davranalım böyle hadi oğlum hadi oğlum da demek istemiyorum. Şimdi bakın ee, biraz zor bir yöntem ama şunu deneyin. Yani şimdi çocuklarda normalde ders çalışmaktaki zorluk şuradan kaynaklanıyor. Eğer çocuk neyi öğrendiğini ilk önce anlayamaz ise... Ve niye, niye öğrendiğini anlayamaz ise, yani bir başka deyişle, neyi öğrendiğini ve niye öğrendiğini çocuk anlamazsa, öğrenmeye karşı bir heyecan uyanmaz. Siz hangi konuya çalışıyorsa çocuk, önce niye öğrendiğini ve neyi öğrendiğini çocuğa bir anlatın ve günlük yaşam içerisinde öğrendiği şeylerin bir bağlantılarını kurmaya çalışın. Kuru kuruya ders çalışmak, kuru kuruya ödev yapmak değil... Öğrendiği konuların ne işe yaradığını ve niye öğrendiği kısmını da çocuk öğrenmesi lazım. Eğer böyle yaparsanız göreceksiniz çocuk öğrenmeye karşı bir motivasyon kazanacak. Bir de küçük kızım ikinci sınıfa gidiyor. Hı hı. Yaklaşık bir hafta öncesine kadar her gün ben okula gitmek istemiyorum. Hı hı. Bugün okula gitmesem işte bugün karnım ağrıyor. Bugün şöyle böyle bahaneler sunuyordu önümüze. Hı hı. Ama biz yine de okula gitmesi gerektiğini yoksa okuldan kaydının silineceğini falan söylüyorduk ona. Hı hı. Ee, onu nasıl aşalım, nasıl aşabiliriz? Şimdi biliriz? bakın, eğer çocuk okula gitmek istemiyorum diyorsa, evet. yani tehdit etmenize gerek yok. Bir sebebi vardır. Normalde insan niye gitmek istemesin ki? Orada ne güzel cıvıl cıvıl arkadaşları varsa, seveceğim bir öğretmeni varsa, her şey yolunda gidiyorsa çocuk niye okula gitmek istemesin ki? Ha eğer burada bir sorun var ise öğretmenden korkuyor, efendim okuldan korkuyor, arkadaşlarıyla bir sorun var ise ve siz de hala tehdit ediyorsanız çocuğunuzu gitmezsen okuldan atarlar, gitmezsen şöyle olur diye çocuğunuzu krize sokmuş olursunuz. Sizin yapacağınız şey eğer böylesi bir sinyal veriyorsa okula gitmek istemiyorum, karnım ağrıyor, kafam ağrıyor diyorsa çocuk anne olarak yapacağınız şey ya bu çocuk niye okula gitmek istemiyor ki deyip o sinyalin peşine düşmeniz. Bir bakın sorun soruşturun belki öğretmeniyle bir problem evet. vardır dersleriyle ee, bir problem vardır. Kulağa var. gittim ee, arkadaşlarım bana vuruyor Hı -hı. bahane olarak. Bakın Öyle bakın bir dakika bir dakika. Çok çocuklar diyor. bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Çocuğun bahane olarak değil ya vuruyorsa vuruyor yani bu bir bahane değil ki. çocuk rahatsız oluyormuş ondan niye bahane olarak kalkıyorsunuz? Onu için? onlara vuruyormuş sonra. <gülüyor> ya, tamam işte o zaman demek ki burası bir sorun bu sorunu rehber öğretmenle öğretmenleriyle sınıf öğretmenleriyle oturup çözmek lazım. Yani bu hmm. bir bahane dememeniz lazım. Siz kendinizi düşünün. Üst kat üst kattaki komşunuz iki de bir kadınları topluyor mesela. Çay partisi düzenliyor, çay günü düzenliyor. Üst kata çıktığınızda size hep bir biri orada hakaret ediliyor, vuruluyor, dalga geçiliyor sizle. Gitmek ister misiniz? Hmm, yani istemezsiniz. Sizin arzu ettiğiniz şey o sorunun çözülmesidir. Çocuğunuzun hmm. da arzu ettiği şey şu anda o sorunun çözülmesi. Öyle ya da böyle o sorunu çözmeniz lazım ki çocuğunuz böyle yalana doğru gitmesin artık. Tamam? Evet. Tamam Çok inşallah. Peki ederim. görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Hoşçakalın. Efendim, dedik ki sen kimsin demek lazım çocuğa. Bakın zamanında Osman Gazi dedi ki sen kimsin ve çocuk çocukluk sırrını ortaya çıkarttı. Ben bir devlet kuracağım dedi. Rica ederim bugünkü anne babalar kendileri açısından değerlendirsinler. Çocuk bir gün masadan kalkıp babasının yanına gelmiş olsa ve dese ki ...baba ben bir devlet kuracağım dese... ...o babanın reaksiyonu ne olur? Günümüz babalarını, beni de dahil edin içerisine... ...günümüz babaların ne, reaksiyonu ne olur? Çok affedersiniz... ...oğlum manyak mısın? Git önce bir dersine çalış da... ...ondan sonra devlet mevlet kur. Bırak Allah aşkına... ...devletle mevletli işinle. Ama bakın ki... ...zamanında... ...o çocukluk sırrını... ...yakalayabilmek için yetişkinler... ...bir ömür geçirmişler çocuğun peşinde. Fıtratını hiç bozmadan... ...onu hiç incitmeden... Aziz bir misafir gönderdi Allah. Kimsin sen? Şu anda masum olarak duruyorsun ama karşımda kimsin sen? diyerek bir ömür geçirmişler. İşte ondan sonra ben bir devlet kuracağım diyen Osman, Osman Gazi olmuş. Fatih, efendim Mehmet, Fatih Sultan Mehmet olmuş. Efendim Einstein olmuş, Albert Einstein olmuş. Ama önemli olan o çocuğu kendi altınızda ezmemeniz, fıtratını çıkartmanıza, çıkmasına izin vermeniz. Efendim bir telefonumuz daha var. Merhaba. İyi günler Adem Hocam. İyi günler. Benim 6 yaşında otizm rahatsızlığı olan bir çocuğum var. Hı hı. Ee, anaokuluna gidiyor. Ee, evde çok huysuz, agresif, babasına karşı, bana karşı küfür ediyor. Ama okulda böyle hiçbir şey yok, gayet iyi durumda. Hı hı. Evde altın ıslatıyor ama okulda altın ıslatma gibi bir problemi yok. Küçük bir de bebeğim var hani seviyor ama biraz böyle hırpalayaraktan sevme tarzı var çocuğum. Ne yapacağımı şaşırdım nasıl davranacağımı. Bence... Çok sinirleniyorum. Hmm, sinirleniyorsunuz onun için altın ıslatır zaten. Siz bence anaokuluyla konuşun. Siz bu çocuğa ne yapıyorsunuz da orada altın ıslatmıyor. Ben evde ne yapıyorum da bu çocuk altın ıslatıyor. Siz ne yapıyorsunuz da bu çocuk orada agresif olmuyor. Ben ne yapıyorum da burada agresif oluyor diye bence gittiği anaokulu demek ki güzel bir anaokulu ki çocuk altını ıslatmayı vesaireyi orada kesmiş bakın. Bence orayla evet, da bir evet. konuşun. Şimdi şunu söyleyeyim sizin vasitanızla herkese de ben de biraz sinirleniyorum kızıyorum diyorsunuz ya bu şu demek evet. ben de çocuğumun fıtratını bozuyorum kişiliğini bozuyorum demek bir aralar çok bende hani sinirlendiğim zaman dövüyordum falan ama sizden sonra gerçekten hani çok bizden azaltı çekmeye başladım hani. Hani çok üzülüyorum geri çok pişman oluyorum kızdığım zaman üzdüğüm zaman hani çocuklarım arasında ayrım yapmış gibi hissediyorum o zaman. Kendi psikolojim bozuluyor ister istemez çok üzülüyorum çok ağlıyorum o zaman. Bilmiyorum ne yapacağım hocam. Bana bir Allah razı olsun. Ederim. Bakın eğer bunu görüyorsanız, eğer kendinize de hakim olamadığınızı görüyorsanız ki şu anda bizi dinleyen binlerce anne de aynı şeyi söylüyordur. Evet ben de kendime hakim olamıyorum, çocuğuma saldırırken kendimi buluyorum diyorsanız önce bir isterseniz kendinizi de toparlamak için bir uzmanla görüşün. Yoksa çocuğunuzun fıtratını boza boza yarın sorun çıkar. Tamam mı? Evet Peki. doğru Peki. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Efendim bir dinleyicimiz daha var hattımızda. Merhaba. Merhaba. Adem Hocam hayırlı günler. Hayırlı günler. 9 ee, yaşında 3. sınıfa giden kızım var. Hı -hı. Ee, el ve parmak yapısı biraz kısa. Hı -hı. Baş parmağının tırnağı daha da diğerlerine göre kısa. Hı -hı. Arkadaşlarım e, benim tırnaklarıma gülüyor. Hı -hı. İşte utanıyorum ben diye. Bu hafta e, iyice baş parmağını avucun içinde tutmaya başladı. Hı hı. Ee, bu hafta sonu da halası işte haberi olmadığı için Sarese'nin baş parmakların dolma parmak Süvedan'ınkiler işte sarma parmak. Kızı Benim kızıma yakın yaşında bir kızı var. Ee, onunla kıyaslayınca şimdi komple sahnime getirdim. Bir dakika teyzesi mi dediniz? Halası. Ne dedi kızınızın parmaklarına? Ee, işte, Veda Hanım kendi kızının parmakları e, sarma parmak, seninkiler dolma parmak işte kısa olduğu için. Hmm. Sari e, kızım ağlama krizine girdi. Hmm. Yahu bu yetişkinleri biz ne yapacağız? Hanımefendi biz ne yapacağız bu yetişkinleri? Ya bu kadar hassas bir e, milletin çocukları olarak, o kadar hassas olarak yetiştirilmiş bir zamanlar Anadolu pedagojisiyle Bugün olmuş da nasıl olmuş bu çocukların ruhuna hiç yabancılık yani hiç yakınlık duymaz vaziyete gelmişiz. Çocuğun parmağı dolma parmak, sarma parmak diye zaten çocuğun parmaklarıyla sıkıntı çeken bir çocuğa evet. böyle hitap edilmesi. Sonra ne oldu? Sonra işte odaya girdik. Ben kızımla konuştum. E, sakinleştirmeye çalıştım. Anne utanıyorum diyor. Çok utanıyorum. Ben hı. bu parmaklarımı istemiyorum diyor. Hı hı. Bekledi. Pazartesi olup size ulaşmayı bekledim. Çok şükür düşürdüm. Hocam Hı -hı. bir fikir, bir yol. Ne yapabilirim? Şimdi ee, tabii evet. şu anda birkaç dakika içerisinde buyurun sihirli sopa şunları yapın diyerek bir şey söylemiş olmak sizin sorunu çözmez. Çünkü evet. kökleşmiş bir sorundan bahsediyorsunuz şu anda evet. çocuk. 9 evet. yaşındaki bir çocuk ve çok duygusaldır böylesi evet. bir çocuk. Evet. Size bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederim. Kızınız bir uzmanla görüşerek aslında yetişkinleri ya da çocukları onların kendi problemleri varken kendi problemlerini görmeyip başkalarının problemiyle nasıl dalga geçtiğini, nasıl hafife aldığını veya zayıf insanları, zayıf olduğunu düşündüğü insanları, insanların birbirlerini nasıl ezdiğini örneklendirerek, aslında sadece bu sana yapılan değil, bak duyarsız insanlar, duyarsız çocuklar, aslında başkalarını da, şundan dolayı nasıl eziyor, bak şunun biraz burnu uzun olduğu için, o utana sıkıla geziyor, bak bunun biraz kulağı şöyle olduğu için, bak bunun boyu kısa olduğu için, etrafta duyarsız insan, çok kızım. Ve bu duyarsız insanlar, insanların en ufak bir şeyiyle hemen, Yılışmaya, hemen dalga geçmeye, hemen hakaret etmeye varıyorlar. Allah onların annelerini de duyarlı hale getirsin, onların da yetiştiği aile içerisinde duyarlı hale gelsinler ama bu senin eksikliğin diye bir şey değil diye aslında bir uzmanla birkaç seans sürecek belki de çocuğunuzun toparlama işlemi yapılmasında fayda var. Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin ilk önce yani şu açıdan eğer utanıyorum anne diyor ise kızım deyin sadece yeter. Kuzum deyin yeter. Onu illa bir şeye ikna etmeye çalışmayın iyice derinleşir. Ama örnekleri gösterin sınıfın içerisindeki diğer çocukların da her bir insanın da her birinin eksikliği var. Bir baksın birisinin A'sı eksik birisinin B'si eksik. Dünyada yalnız tek kendisinin olmadığını düşünmeye çalışsın. ...eğer çok bir belirgin mi... ...parmağının o şekli? Yani diğerlerinin yanında... ...kısa ve böyle yassı. Hı hı, hı. Ee, öyle olması da... ...işte... E, ...ilk aslında... hani. Belki sorun etmeyecekti ama halası zaman zaman işte senin parmakların, annenin parmakları gibi kısa parmak. An kısa parmak ha halasıyla sorun. söyleyin, halasıyla söyleyin, halasına söyleyin. Çocuk biraz alınıyor, böyle konuşmasan keşke deyin halasına. Söylüyor musunuz? Artık dedik bu hafta lütfen bir daha bu parmak konusu, tırnak konusu lütfen evde konu edilmesin dedik. Zaten onlar kendileri de gördü. O kızımın ağlamasını gördükten sonra o da çok üzüldü ama. Allah yardımcısı olsun. Onun da Allah yardımcısı olsun. Onun elinde yetişecek olan çocuklara da. Ee, efendim size e, çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Sağ olun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah. i̇nşallah Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim bugünlük de yayınımız böyle göz açıp kapayıncaya kadar, nefes alıncaya kadar çabucak geçti. Eğer biraz önce verdiğim e-mail grubunda anneler eğer birleşirler ise orada birbirlerinin eksiklerini tamamlamak üzere Duyduklarını veya gördüklerini paylaşmak isterler ise anadolupedagojisi.yahoo.com e-mail adresine gönderebilirler e, bu taleplerini. Oradan e, birlikte e, sorunları karşılıklı olarak çözmüş olurlar umarım birbirleriyle bilgi paylaşımı yapmış olurlar. Efendim bugünkü yayınımızda burada saat 11'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fedagog Adem Güneş’le çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de. Sorularınızı ademgüneş.com veya 216 524 -93 -93 e gönderin. Siz Adem Güneş'te iki 2 değil artık haftada 3 kere, çocuğunuz da gün be gün daha bilinçli bir anne babayla bulursun. Bu şefem yeni yayın döneminde daha da canlı.